1040 numaralı konu, Hazreti Peygamberin, Hudeybiye dönüşünde kendisini mağfiret ve fetih ile müjdeleyen ayetin inmesine duyduğu sevinç, Hazreti Peygamber'e Hudeybiye dönüşünde Fetih suresinin ikinci ayeti indi, Hazreti Peygamber sahabelere hitaben, benim üzerime bu gece bir ayet inmiştir ki, yeryüzündeki bütün servetlerden daha sevimli gelir bana, dedi, sonra da ayeti okudu, Sahabiler, gözün aydın olsun, ey Allah'ın peygamberi,